eyalette ateştedir. Evet, bugün üçüncü dersimizi yapacağız inşallah. Geçen hafta en son olarak Selefin, Selefi Salihinin imamının Allah Resulü ve Vesselam olduğunu ve Allah Azze ve Celle kendisine itaatla Resulüne itaatı birlikte zikrettiğini ve Allah Azze ve Celle buna itaatsizliği, kendisine itaatsizlik olarak gördüğü ve insanların bu şekilde davrananların amelinin boşa gittiğini ve Allah Azze ve Celle Resulünün emrine muhalefet etmeyi yasakladığını ve yine Allah Azze ve Celle o size neyi vermişse alın, neyden yasaklamışsa ondan uzak durun demiş. Ve yine Allah Azze ve Celle bize hayatımızın bütün alanında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı hakem kılmamızı ve O'nun hükmüne müracaat etmemizi emretmektedir. Yine Allah Azze ve Celle kendi rızasını Resul'ün rızası ile birlikte zikretmiş ve yine Allah Azze ve Celle Resul'ün izinden gitmeyi Allah sevgisinin bir alamet olarak değerlendirmiştir. Bugünkü sohbetimiz ehli Sünnet'in fazileti üzerine inşallah devam edecek kardeşlerim. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Allah Azze ve Celle'ye şu dünya hayatında bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın. Rabbim Subhanahu ve Teala nefsi nefsi denilecek o günde bizlere esenlik versin yardım etsin. O övülen faziletli topluluktan Rabbin bizleri değilesin. Kardeşlerim Allah Resulü'nün Anisüllati ve Selam'dan sonra selef'in en faziletli, faziletledi, ondan sadakat, ihlas ve ihsan ile alan sahabedir. Allah onlardan razı olsun. Allah Azze ve Celle sahabeyi Kuranda ölmüş, Resulü sözlerinde ölmüştür. Onların tezkiyesini Allah Azze ve Celle vermiş ve Ahzab suresinin 23. ayetinde şöyle buyurmuştur. Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiş, kimi de şehitliği beklemektedir. Ben de Hüseyin. Burada mı oturuyorsun Konya'da? Burada mı şu an tam ders yapıyorduk oturup bekleyip kitabında sahabeleri ölmüştür ve teskiyesini Allah Azze ve Celle vermiştir şimdi kardeşlerim şöyle bir düşünelim birisi bir söz söylüyor birisi başka bir söz söylüyor bu kişileri derecelerine göre önem durumlarına göre ele aldığımızda hiç tanınmayan bir insanın bir sözünün söylenmesi bir devlet büyüğünün bir söz söylemesi Allah Resulü'nün bir söz söylemesi sahabenin bir söz söylemesi veyahut Allah Azze ve Celle'nin bir söz söylemesi bunların hepsi aynı mıdır? Değil değil mi? Allah kendisinden razı olsun İmam Malik bize diyor birisi bir söz söylese biz bunu alır, kabul ederiz. Reddederiz. Daha sonra Allah Resulü Han İsratü vesselam'ın kabrini göstererek şöyle diyor. Şu kabirde da yatanın sözünün dışında diyor. Burada Allah azze ve celle kendisi kitabın sahabenin teskiyesini vermekte ve onları övmektedir. Onların ardından ilk faziletli nesilden sonra gelenler vardır ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu konuda şöyle diyor İnsanların en hayırlısı benim içinde bulunduğum nesildir Yani benim yaşadığım asırdaki Sonra onlardan sonra gelen Sonra onlardan sonra gelen <gülüyor> Ve bütün hadis kitaplarına bakın kardeşlerim Toplanmasına Bu ilk üç asır içinde kaynak bütün kitaplar toplanmıştır Bu sebepledir ki bu sayılan sıralama sahabe tabi, uyumlular başkalarından daha layık insanlardır. Bunun sebebi onların imanlarındaki sadakatları ve ibadetlerindeki ihlaslarıdır. Onlar akidenin bekçileri şeriatın koruyucuları olmuşlardır. Koruyucuları olmuşlardır. Söz ve amel olarak şeriatta amel edenlerdir. Bundan dolayıdır ki Allah Azze ve Celle dinini yayma ve Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini tebliğ etmek için onları seçmiştir. Allah onlardan razı olsun. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi onların iman ettiği gibi iman edin. Allah da bizleri onların iman ettiği gibi iman edenlerden kılsın. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde Yahudiler şu kadar, Hristiyanlar şu kadar benim ümmetim de 73 fırkıya ayrılacak diyor demek ki birçok fırkalaşmalar olacak Muhammed ümmetiyim deyip de insanların içinde ayrılıklar meydana gelecek ki bugün baktığımızda hakikaten bir mescide girdiğimizde bir safın düzgünlüğünü bile bulmak mümkün değil namaz kılanlara bakın şekilleri birçok çeşitlere ayrılmış hacca bakın Haç da aynı şekilde. O kadar çok ihtilaflar yumağı olmuş ki işte ümmetin 73 fırkı ayrılacak. Tamam, herkes inandığını söylüyor. Herkes de ben Muhammed ümmetiyim diyor. Peki hangisi hak? Sahabe aynı soruyu soruyor. Kurtulan hangisi diyor? Benim ne varsa bakın öyle güzel bir soru soruyor ki sahabe bölünme varsa demek ki bu bölümle helak sebebi. Yani ümmetin ihtilafı rahmet değil. Azap sebebi. İşte sahabe bu noktada kurtulan hangi fırkadır? Ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında benim ve ashabımın yolunda gidenlerdir buyurmuştur. Evet. Diğer zamanlarda selefi salihine uyan ve onların yolundan giden herkese hem onlara nispet etme hem de selefin yoluna muhalefet ederek başkalarının yoluna uyanları ayırt etmek maksadıyla o yoldan gidenlere selefi adı verilir. Yani Allah Azze ve Celle kitabında hüda beyan olduktan sonra o müminlerin yolundan başka bir yola girerseniz sizi olduğunuz yerde bırakır cehenneme sokarız. Orası ne kötü dönüş, bir yer, dönüş yeridir diyor. Hüda Allah'ın kitabıdır. Beyan Resul'un sünnetidir. O müminlerin iman ettiği gibi iman etmezseniz kastıysa sahabelerdir. Kim Kur'an ve sünnetin beyanını sahabenin yaşadığı gibi yaşamayıp hayatına geçirmese gideceği yer cehennemdir. Yani kitap ve sünnetin terbiye etmediği bir insanı temizleyecek ancak Allah ateştir diyor kitabında. Kardeşlerim herhangi bir Müslümanların Müslümanın onlara mensup olmakla iftihar etmekten başka bir duygu ve düşünceye sahip olması caiz değildir. Selefinik lafzı Selefi Salihinin İslam'ı algılama, anlama ve uygulama noktasında izlediği yolun yöntemin özel ismi haline gelmiştir. Yani geçmişe uyan o salihlerin yolundan giden. Buna göre selefilik kavramı Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sahih sünnetine açıkta ve gizli de sımsıkı sarılma, ilk üç neslin yolundan gitme ve kıyamete kadar onları izleyen kimseler hakkında kullanılmıştır. Ama diğer fırkalara baktığımızda kardeşlerim hangi ismi zikrederseniz zikledin bir şahsa nispet edilir. Hiçbir zaman bir topluluğa nispet edilmez. Ama selefi dediğimiz zaman, selefi salihin dediğimiz zaman ilk asırdan ta kıyamete kadar Kur'an ve sahih sünnet üzerine olan herkese verilen isimdir. Allah da bizi bu yoldan ayırmasın. Kaderiye dediğimizde sırf Selefi salihinin yolundan çıkan insanlara nispet için söylenmiştir. Eşari, Maturidi, veyahut Kaderiye, veyahut daha başka şeyler, Cehmiye'ydi. Bunların hepsi ehli Sünnet ve Cemaat'ın akidesinin dışında olan insanlardır. Fakat Selef hiçbir zaman bir şahsa nispet edilmemiştir. Mehdi herkezde. herkes de o ilk asra uyan insanlara Selef ismini vermiştir. Ama daha sonra birçok Allah düşmanı çıkmış, Selefin ismini karalamak için ona birçok kötü yakıştırmalarda bulunmuştur. Bunlardan birisi mezhepsizlik, Vahabiler veyahut e, dinsizler, mecdiler gibi bunlar sadece selefe düşman olan insanların koymuş olduğu isimlerdir. Burada selef ismi Kur'an ve sünnette bilinen ama diğer isimlerse ona sadece iftira etme kastıyla kullanılanlardır. Kardeşlerim, ehli sünnet ve cemaatın tanımına baktığımızda Ali'ye selam ve Onda kapı sensörü var. He, o da şeyidir, zilin şeyidir. Tamam. <gülüyor> Mustafa yerine Ateş. Yerine ateş. Tamam. Başka düşen bir şey yok değil mi? Yok. Sağ olasınlar. Hayırlısıla abi. Sağ olasınlar. Hadi güle güle. Evet hakkınızı helal edin dükkan olunca Ehli ve cemaat Çok çok duyduğumuz bir kelime Nedir bu kelime Lugatta Bir şeyi açıkladığı anlamına gelir Sünnet ister övülen olsun, ister yerilen olsun, yol yer ve gidişat anlamına gelen bir kelime. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde sünnet kelimesini kullanmış. Deminki e, zikrettiğimiz hadisin son tarafına baktığımızda Ümmetim 73 fırkıya ayrılacak hadisinin son kısmında Sahabe diyor ki onlar Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Yani sizler onlara karış karışına, arşına arşına Hatta onlardan birisi keler deliğine girse muhakkak sizden de bir girecek olacak. İşte burada sizden öncekilerin sünnetlerine karış karış, arşına arşına Yani dinle onların yolundan gideceksiniz diyor. Sünnet kelimesi yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde kim İslam'da güzel bir sünnet ortaya koyarsa ona hem ortaya koyduğu sünnetin ecdi hem de ondan sonra onunla amel edenlerin ecdi verilir. Ancak şu kadar var ki onunla amel edenlerin ecillerinde bir şey eksiltmez. Kim de İslam'da kötü bir sünnet ortaya koyarsa yani yaşayış tarzı manasında. Burada sonradan ihtiyaç edilmiş bir sünnet değil hadisin esbabı vurduna baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün çıkıyor bir hutbe veriyor. İnsanları hayra teşvik ediyor. Sonra oturuyor. Sahabe bakıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam elinde bastonu yere sert sert çizgileriyor. suratı asılmış. Boyun damarları şişmiş. Bakıyor kutbeyi düşünüyor. Hemen eve gidiyor. Evden sürükleye sürükleye meşim torba içinde dolu içinde erzak bulunan bir şeyi aleyhissalatü vesselamın önüne koyuyor. Onu gören sahabeler de aynı muameleyi yapıyor. Ve daha sonra getirilen bütün mal bir ortada toplanıyor. Ve herkese eşit miktarda dağıtılıyor. Sahabe diyor ki sanki diyor hiç darıtılmamış gibi olduğu gibi hepsi duruyordu diyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın kalkıp bu hutbeyi yapmasına sebep oraya fakir bir kavim gelmişti ve ihtiyaç içinde kendilerine yardım eden olmamıştı. Aleyhisselatü Vesselam da bunun üzerine insanları hayra teşvik eden bir konuşma yapmıştı. İşte Allah Hüsnü Aleyhisselatü Vesselam kim İslam'da güzel bir sünnet ortaya çıkarırsa yani söylenmiş bir şeyi insanlara hatırlatırsa, demek ki ıstılahta gelen bir şey. Demek ki sünnetin ıstılahi anlamı Allah Resulü'nün ve ashabının ilim, itikat, söz, amel ve takdir olarak üzerinde bulundukları tutum ve davranışlardır. Aynı şekilde sünnet, ibadetler ve itikatlarda izlenmenin yol içinde kullanılır sünnetin zıttıysa bidattır kardeşlerim. Bidet sünneti her zaman katletmiş ve her bidat bir sünneti yok etmiştir. Darimi'de gelen bir ifadedeyse hangi topluluk ki diyor bir bidat ihtas ederse Allah kıyamete kadar o topluluğa o sünneti geri iade etmez diyor. Böyle de bir belası var. Allah Resulü'nün sınatı ve Muhakkak ki benden sonra yaşayanlarınız taraf görecektir. Size benim ve doğru yolda hidayet üzere bulunan halifelerin sünnetine bağlanmanızı tavsiye ederim diyor. Kardeşlerim sünnet ileride de gelecek inşallah peygambere imanla alakalı. Kur'an ve sünnet bir bütündür. Vahyin ayrı iki cüzü yani ikisinin birleşimi bir bütünlüğü gündeme getirir. Kur'an nasıl vahiy ise, sübutu katiyse sünnette o şekilde vahiy ve sübutu katidir. Birisi vahiy gayrimeddu, birisi da medludur. Yani biri yazılan, biri de sözlüdür. Yani ben, bana iki şey verildi. Kitap ve met diyor. Nasıl ki Allah Azze ve Celle kitabında biz Nuh'a vahyettik İsa'ya, Musa'ya diyorsa vahye baktığımızda nasıl ki Musa Aleyhisselam'a vahiy edilmiş hem de 950 sene Ankebit Suresinde gelen ayette kendisine verilen bir kitap var mı? Yok. Nedir? Sözlü bir vahiy. Vahiy gayrı medlu. Ama İsa Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, Davut Aleyhisselam'a Allah Resulüne selamet ve selamı yazılı bir vahiy verilmiş. O da nedir? Medelur dediğimiz yazılı bir kitap şeklinde. Sünnetse vahiy gayrı medelurdur, vahidir, inkâri küfürdür ve inanmayan kafir olur. Allah Azze ve Celle kitabında Allah ile Resulün arasını ayırmaya çalışırlar, ikisinin arasında bir yol tutarlar. İşte onlar kafirlerin ta kendisidir diyor. Kur'an ve sünnet bütünlüğünü birbirinden ayırt edemeyiz. Kim bunları ayırt etmişse muhakkak ayakları kaymıştır kardeşlerim. Kur'an ve sünnete bir şey ekleme ve bir şey çıkarma her zaman ayrılık sebebi olmuş ve Müslümanların ayrılmalarında bugünkü saf olmalarında da en büyük etkeni teşkil etmiştir. Bakın iman ederken La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyoruz. Değil mi? Şehadet getiriyoruz. İhtilaf ettiğimizde Allah Azze ve Celle yine Allah'a ve Resuluna götürün. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sınav hakkınızda daha hayırlıdır diyerek ihtilafta da bu ikiye gitmemizi bizlere emrediyor. Her kim Kur'an bana yeter derse o sapmıştır. Ben Kur'an'a inanırım, Kur'an'dan başka bir şeye inanmam derse o da sapmıştır. Her kim sünneti ben Kur'an'a arz ederim, uyarsa alırım, uymazsa almam derse o da sapmıştır. Her kim ben mütevatire alırım, ehad haber itikatta hüccet değildir diyorsa o da sapmıştır. Kur'an ve sünneti birlikte ele alarak ancak hayatımızı tanzim edebiliriz ve düzeltebiliriz. Bunun dışında hangi bir ihtilafı, hangi meselede, nerede, hangi zeminde halledeceğiz? Bu mümkün değil kardeşlerim, çünkü ehli sünnet ve cemaat ancak Kur'an ve sünnet bütünlüğüyle ayakta kalmıştır. Onun dışında ayakta kalamamıştır. Bakın bugün Kur'an ve sünnete bir şeyler ekleyen insanlar. İhtilafa düştüklerinde Bakın gidiyorsunuz Falan alimler icma etti diyor Falan meselede kıyas edildi Medine uleması şöyle dedi E bunları kabul etmeyen insanlarla aralarında ihtilaf Olmuyor mu Olur Peki bu ihtilafı nerede halledecek Onun icma kabul ettiğini Başka bir toplulukta Başka bir imamlarla ne yapıyor onlar da onu icma ediyor. Bu bunu kıyas ediyor. O da onu kıyas ediyor. beni diyor ki yılan eti haramdır. Maliki fukahası da diyor ki başından ve kuyruğundan 16 santim kesersen ortası helaldir. E şimdi 20 santimse yılan ne olacak? Hepsini çöpe mi atacağım? Yani Kur'an ve sünnetin dışında hangi bir şeyi kabul etme ve çıkarma ihtilafın ilk basamağıdır. Ve ümmetin birleşmesi mümkün değil. Evet. Sünnetin dindeki yeri Kur'an'ın aynı ölçüde. Kur'an nasıl vahiyse sünnette vahiydir. Nasıl Kur'an hüküm koyuyorsa sünnette aynı hüküm koyar. Kur'an nasıl helal ve haram yetkisini vermişse sünnette aynı helal ve haram yetkisine sahiptir. Maalesef bu konuda birçok ihtilafa düşen insanlar vardır. Nasıl Kur'an'ın Kur'an'dan nesi, Kur'an'ın sünnetler nesi, Kur'an'ın Kur'an'dan nesi, Kur'an'ın sünneti nesi varsa, sünnetin sünnetler nesi ve sünnetin Kur'an'ı nesi mevcuttur. Birçok insan bu konuda birçok çelişkilere girmiş ve bu çelişkinin kaynağında yatan ilim değil, tamamen akli görüşlerdir. Allah hepimize anlayış versin anlayışımızdır. Düşünün öldüren, dirilten kim kardeşler? Allah değil mi? Peki ölü meleği ne yapar? Ruhları kabzeder değil mi? Peki nasıl? Allah'ın izniyle ve Resul de Allah'ın izniyle gene verilen bu vahyi insanlara ne yapar? Tebliğ eder. Allah izin etmedikçe hiçbir şeyini ekleyebilir? ne de çıkarabilir bunu yakaladığımız zaman hiçbir müşkülat ne yapmaz kalmaz evet ileride inşallah buna geniş şekilde geleceğiz cemaat kelimesine gelecek olursak kardeşlerim cemaat cem kelimesinden türetilmiş yani cem bir şeyi parçalarını birbirine yaklaştırıp ekleme birleştirme manasına gelir Yine içtima kelimesinden türetilmiş ayrılıp dağılmanın ve ayrılığı mıdır? Cemaat çok belki insan topluluğu demek olduğu gibi belli bir maksat için bir araya toplanmış insanlara da denir. Yani çok sayıda insan topluluğuna zikredildiği gibi işte belli bir amaç etrafında toplanan kişilere de cemaat denir. Cemaat herhangi bir iş için toplanmış olan topluluk manasına gelir. İstilaha gelince, cemaatin Müslüman, yani Müslümanların cemaati demektir. Onlar da nedir? Buraya kadar sıralarken ne dedik? En hayırlı asıl benim aslım. Ondan sonraki, ondan sonraki. Neymiş? Sahabe, tabiin ve kıyamete kadar en güzel şekilde onlara uyan kitap ve sünnet üzerinde birleşmiş Allah Resulü ve Vesselam'ın gittiği yolu açıkça ve gizlilikle izleyen bu ümmetin selefi dedik cemaat tanımının içine girer. Evet. Cemeli de oradan gelir. Toplanma. Allahü Teala mümin kullarına cemaat olmalarını birbirleriyle kaynaşıp yardımlaşmalarını emredip hem de teşvik etmiştir onlara ayrılığı ihtilafı birbirlerinin boğazına sarılmayı yasaklamıştır Allah Azze ve Celle mümin kullarına cemaat olmayı, birbirleriyle kaynaşıp yardımlaşmayı emretmiş aynı zamanda teşvik etmiş Allah'ın ipine topluca sarılın ve parçalanmayın demiştir ve kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Ve yine müminler birbirinin dostudur ve birbirine yardımlaşma zorundadır. Unutmayın kafirler de birbirinin dostu ve birbirlerine yardımlaşır demiştir Enfaz Suresi'nde. Evet ayrılığı ise tamamen yasaklamıştır ve ayrılığın her zaman insanın gücünü kırdığını ve insanları helaka sürüklediğini gündeme getirmiştir kardeşlerim burada şöyle bir e, konuyu da zikretmek gerekir ayrılmayı parçalanmayı mezheplere bölünmeyi huy adet haline getiren insanlar hiç gözlerini kırpmadan hadisler uydurabilmişler ve demişler ki ümmetimin ihtilafı rahmettir. Allah Resulü şöyle şöyle dedi diyerek ve a.s.m'a söylemediği bir sözü ne yapmışlardır? İftira etmişlerdir. Ümmetin ihtilafı rahmettir demişlerdir. Ve bunu öyle bir kabullenmişler ki bugün en alim gördüğünüz insana dahi yani parçalanmayı kabul eden bir insana dahi bu hadisi sorsanız o mütevatir diyor ayrılıkta rahmet vardır diyor dört mezhep haktır inkarı küfürdür inanmayan kafirdir diye de devam etmişlerdir peki ileriye gitmeden kendimize şunu bir soralım madem ilk laf rahmet ittifak mı olur zulmet değil mi o zaman Allah'ın kitabında Allah'ın ipine topluca sarılın parçalanmayın ayetini değiştirelim Allah'ın ipine fert fert sarılın, parçalanın. Daha ibadet edersiniz. Allah haşa aciz kalmış bu ayetleri yazmaktan, bizlere bildirmekten? Kendilerine yaptık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın ayetini değiştirelim mi şimdi? Kendilerine deliller geldikten sonra parça parça olmak sizin için rahmettir. Bu mümkün mü kardeşler? Bakın Ali Silat ve ümmetin 73 fırkaya ayrılacak. Bunlardan sadece bir tanesi kurtulacak. O da benim ve ashabım yolu üzerine diyorsa o zaman ümmetin ihtilafı değil, vahdeti rahmettir. Bu vahdette ancak selefi salihinin itikadı üzerinde gitmekle mümkün olur. Bakın birisi bizim itikadımızı kabul etmeyen birisi muhakkak bize gelerek şöyle sözler sarf edecek Ebu Umame'den gelen bir rivayette Allah Resulü diyor ki vesselam, Peygamber geldikten sonra hiç kimse ayrılığa düşmez sadece tartışma ve cedel hariç çünkü bu ikiliğe neden olan bir bidattır diyor. Bu akabinde Zuhruh suresinin 58. ayetini okuyarak Sahabesine şöyle diyor Onların size gelip de Benim ilahım mı hayırlı Yoksa sizin kimi? Bunu demeleri sırf cedel için Zaten onlar cedelci bir kalımdır. Evet Allah hepimize hayır versin Anlayış versin kardeşlerim Aynı itikatten olmayan insanlar Muhakkak cedelci bir yapıya sahip olacaktır Allah bizleri Kur'an ve sünnet yolundan ayırmasın. Bir gün Muhammed İbni Serene alısından razı olsun. Bir muhtez gelip bir ayet hakkında soru soruyor. Şeyh de o mescide girmeden önce o ayetin tefsirini yapıyor. Bilmiyorumdur. Adam tekrar soruyor. Yine soruyor. Yine bilmiyorum diyor. Yine soruyor. Bilmiyorum Altı dediğim gibi mağrur bir evda ile mescitten çıkıp gidiyorum talebeleri hemen şeyha en şeyh sen ki Allah'ın ayetlerinin nerede hangi sebepten indiğini bilen birisin bizlere anlatan birisin neden boştu zatın sorusuna bilmiyorum dedin o zatın diyor aklıma nerede şüphe atacağını kestiremedim diyor evet kardeşler burada Muhammed İbni Selin Allah kendisinden razı olsun kendisinden değil orada ilmi zayıf olan insanlardan korkuyor. Ve halk önünde cedelin, münakaşanın caiz olmadığını gündeme getiriyor. Çünkü insanların önünde bu tür cedel kalpte ikiliğe neden olan bir bidat dörtlüyor. Birisi Ömer bin Abdülaziz'e geliyor. Ebu Said diyor gel seninle tartışalım ben dinimi biliyorum diyor ve dinimi de tartışmaya açmam diyor kim dinini tartışmaya açarsa çok fikir değiştirir diyor evet kardeşlerim demek ki selefi salihinin yolu ehli sünnet vel cemaatın yolu kesin kesin bilgiyle naslan bildirilen yoldur Allah Resulü'nün s vesselam cemaata sarılın ayrılıktan sakının çünkü şeytan tek başına kalandan beraberdir iki kişiden nispeten daha uzaktır kim cennetin geniş yerini istiyorsa cemaattan ayrılmasın bir hadis daha var onu da zikredip şey yapalım yine cemaat tek başına kalsan bile hakka uymaktır İbn Musa'dan gelen bir sor. Kardeşlerim, cemaatten kasıt Kur'an ve Sünnet, yani tevhiddir. Kişi tek başına dahi olsa tevhid ehliyse o bir cemaattır, o bir millettir, o bir ümmettir. Alo. Aleyküm selam Hamdolsun. Allah'a olsun. Sen misin Allah'a Mahmud Ha bildim buyur, buyur hocam Allah razı olsun Allah razı olsun hocam Allah razı olsun Harun iyi elhamdülillah Tercümeyle nuraşıyor Allah razı olsun Siz de iyisiniz hocam Amin, amin. Allah olsun hocam Oldacağım. Aleykümselam varım. Aleykümselam ve rahmetullah bereket. Evet, aleykümselamünaleyküm. Hakkınızı helal edin. Ee, kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. Terimizden Kitab-ı misalde gelen bir rivayette Meryem oğlu İsa, Zekeriya oğlu Yahya diyor ki ya diyor Allah'ın emrettiği beş şeyi insanlara söylersin ya da ben anlatırım diyor. Yahya yani diyor ki sen böyle değme ey teyze oğlu diyor. Ve Allah'ın emrettiği beş şeyi insanları toplayıp anlatıyor. Aleyhisselatü Vesselam bu beş şeyi zikrettikten sonra diyor ki şimdi de size diyor beş şeyi emrederim. Dinlemek, itaat, hicret ve cihat diyor. Kim cemaatten ayrılırsa boynundan İslam bağı çıkarılır. Ta ki dönünceye kadardır. Kim cemaatten ayrılırsa boynundan İslam bağı çıkarılır ta ki dönünceye kadardır. Demek ki şeytan tek kişiyle beraber iki kişiden beri. Neden iki kişi? Bakın Musa Aleyhisselam'ın kıssasını okuduğumuzda Allah Azze ve Celle Firavun'a git. O azdı. Ona yumuşak davran. Olayınlar ayetinin hemen devamını okursanız orada Musa Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle'den istediği bazı şeyler var. Ya Rabbi bana Harun'u yardımcı kıl. Bakın burada ayete dikkat ederek okuyun yani firavunun yardımcı, ben korktum, maksadinden değil, seni çok çok analım, çok çok zikredelim, zikredelim diye diyor. Demek ki şeytan tek kişiyi her zaman avlayabilir. Ama iki kişiden beridir. Bu yüzden Allah Resulü ve vesselam cemaattan ayrılmayın diyor. Cemaattan ayrılmayın çünkü cemaatta rahmet vardır diyor. Ama insanlar cemaat deyince illa bir camide namaz safında toplanan insan olarak algılayabiliyor. Her ne kadar onun adı da cemaat dahi olsa o da cemaat kelimesinin içinden bir cüzdür. Aynen iman kelimesini zikrederken nasıl ki manası müsemması çok genişse işte Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman gibi cüzleri varsa Aynen cemaat kelimesinin içinde de bu şekilde birçok geniş alanı vardır. Cemaat olarak bununla Allah'ın emridir. Ayrılıksa zulmet sebebidir. Ve kardeşlerim evli sünnet ve cemaatin yolundan ayrı bir yol insanı cemiyete değil cehenneme doğru götüren bir yoldur. Allah bizi selefi salihinin yolundan ayırmasın. Onların yolundan gidenlerden eylesin çünkü o yoldan giden cemaata ehli sünnet vel cemaat denir demek ki ehli sünnet vel cemaat Allah Resulunun sülata resulamın asabının ve onlara tabi olanların sünnetine sımsıkı sarılanlar inanç söz ve amelde onların yolundan gidenler onlara uymada kararlı ve istikrarlı olanlar ve bidatlardan uzak duranlardır. Ali Silatü vesselam bir gün namaz kılıyor. Namaza Cibril geliyor, kendisine ayakkabısını çıkarmasını emrediyor. Ali ve vesselam namazını çıkar, Namazın içinde ayakkabısını sola çıkarıp koyuyor. Sahabeler de sanki tek bir komut almış gibi hepsi ayakkabılarını çıkarıp kenara koyuyorlar. Namazdan sonra Ali ve vesselam Size ne oldu ki ayakkabılarınızı çıkarttınız? Onlar ey Allah'ın Resulü namazdayken vahiy geldi ve ayakkabılarla namaz kılma yasaklandı zannettik. Aleyhisselatü Vesselam Yahudiler ve Hristiyanlar ayakkabılarıyla mesleriyle namaz kılmazlar. Sizler bunlara muhalefet edin. Cibril geldi ayağımın altında necaset olduğunu söyledi. Allah onların hırsını bize de versin. Onlar öğrenmiş oldukları ayet ve hadisi, Resul'de görmüş oldukları bir hareketi aynen hayatına geçirmişler ve Allah da onlardan razı olmuştur. Onlar kıyamete kadar var olmaya devam edecektir. Selefi Salih'in ve galip ve muzaffer olacaktır. Kıyamete kadar hak ta e, taifeye tabir olma, hidayet muhalefet ise sapıklıktır. Allah kitabında Resulü sünnetinde kıyamete kadar hak taifinin bulunacağını zikretmiş ve siz kendinize dikkat edin doğru yoldan sapanlar siz kendinize dikkat ettiğiniz müddetçe asla zarar veremeyecektir buyurmuştur. Bugün geçmişte nasıl ehl-i sünnet vel cemaatın itikadı özellikleri anlatıldığında dışlanmış yani ben atalarımın dini üzerine mi yani onları mı bırakacağım atalarımın dinini mi bırakacağım yani örfleri mi bırakacağım yani söyleyen insanların bugün de Kur'an ve sünneti selefi salihinin itikadını anlattığınızda yine bu ananeler karşınıza ne yapacak çıkacak? yani bunca alim bulamamış mı mi buldunuz? Bunca alim bilmiyor da siz mi biliyorsunuz tipinde hep ferdi kişisel sözlerle karşı karşıya kalacaksınız. Çünkü bu yol öyle bir yol ki kardeşlerim gariplerin yoludur. Horlanmışların yoludur ve dışlanmışların yoludur. Allah o gariplerden bizleri ayırmasın. Allah Azze ve Celle o gariplerin gittiği yoldan bizleri de götürsün. Kardeşlerim, bu gariplerin, grabaların özellikleri var. İnşallah bu hafta bu özellikleri madde madde sayalım. Sonra tafsiratlı bir dahaki derslerde devam edelim. Ölçü sünnet, vel özellikleri. Hani derler ya, ben şöyle şöyle bir şey aldım. Ne aldın? Şöyle. Ne özelliği var? Sayıyorlar işte şu, şu, şu, şu, şu. Ha, o özellikleri görünce sen de diyorsun ki ha bu o. Yani şablonu bu. Bu özelliklere sahip olan şudur. Evet. Acıdır, tatlıdır. İşte serttir, yumuşaktır. Bunun gibi. Bakın en sünnet vel cemaatın bir takım nitelikleri, özellikleri diğer fırkalardan ayrılmalarına sebep olur. Yani bu özellikleri bilmemiz başkalarıyla karıştırmamamız için bizim için nedir? Bir ölçüdür. Portakal kabuğu vardır. Karpuzun da kabuğu vardır. Ama birisi serttir. Birisi de nedir? Yumuşaktır. Kabuk kabuktur ama aynı değildir. Evet. Birincisi ehl sünnet ve cemaat ister itikat olsun, ister ahkam, ister tutum ve davranış bakımından olsun, ifrat ve tefrit aşırılık ve katılık arasında orta ve dengeli bir topluluktur. Nitekim bu ümmette diğer milletler arasında orta bir ümmettir. Ne ifratta ne de tefrette gitmiştir. İkisinin arasında orta yolu tutmuştur. İkincisi dinin hükümlerini sadece Kur'an ve sünnetten alır kitap ve sünnete önem verir naslarına teslim olur onları selefi salihinin metoduna uygun bir şekilde anlamaya çalışır bakın Allah Azze ve Celle kitabında Ey Resul indirdiğimi tebliğ et eğer bunu yapmazsan Risaletini yerine getirmemiş olursun. Allah seni korur, korkma. Allah kafir olan bir kavme hidayet edici değildir diyor. Bakın indirileni tebliğ et derken indirilenin ne olduğunu öğrenmemiz gerekir. İndirilen Kur'an ve hikmettir. Evlerde okunan, yazılan, toplanılan, hıfz edilen Yani dilini debreştirme onu kalbine nakşedecek biziz daha sonra da onun beyanını öğretecek biziz diyor Kur'an ve beyan bu zikri biz indirdik biz koruyacağız diyor indirilen kitap ve hikmeti öğrenmemiz yaşamamız ve anlatmamız gerekir El sünnet ve El cemaatın en büyük özelliği budur Kur'an ve sünnete teslim olur ve bunu da sahabenin hayatına geçirdiği gibi geçirir. Fehmine değil menhecine göre. Burada da öyle fırkalar çıkmıştır ki fehm gündeme getirmişler. Yani düşüncelerini anlayışlarını ve bunu da itikat kabul etmişlerdir. Bu arkadaşlar yanlış yapıyorlar. Eğer onları kabul ediyorsanız kendi görüşünüzü ortaya koymaya çalışıyorsunuz. Ve bu fehmineyi kabul ediyorsunuz demektir ki bir başkasının sözünü reddetme mecaliniz kalmaz. Bugün birisi gelir, sizin intikadınızın zıddına bir söz söyler, sen buna yalnızsın diyemezsin. Neden diyemezsin? Çünkü Kur'an ve Sünnet dışında sen başka bir fehme inanıyorsun. Sahabe olsa, tabi olsa veyahut hidayet imamlarından birisi de olsa. Eğer sen fehimle, görüşle hareket ediyorsan senin reddettiğin bir kaderiyeyi reddettiğin bir şiayı rafizeyi, veyahut da bir görüşü veyahut isim ve sıfatlardaki bir yanlışlığı ispat edecek bir tutuma giremezsin bölünmeyi fehmi, görüşü kabul eden birisi aynı zamanda karşıdaki zıt görüşü de otomatikmen kabul etmiş durumdadır. İster kabul edersin, ister etmezsin ama ehli sünnet ve cemaat dinin hükümlerini sadece Kur'an'dan ve sahih sünnetten alır buna teslim olur. İşte ehl sünnete uyan şablon budur. Yine onların sözlerinin <gülüyor> tamamını alarak ve ona muhalif olan şeyleri terk ederek tazim ettikleri Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dışında bir imanları yoktur. Aleyhissalatü vesselam'ın hallerini sözlerini ve fiillerini insanlar arasında en iyi bilen ehli sünnet vel cemaattır. Bu sebeple insanların içinde sünneti en çok seven, onu okuyan, onu öğrenen, ona tabi olmaya en çok gayret gösteren ve sünnet ehliğine en çok dost olan onlardır. Evet, bu özellikler ehli sünnet vel cemaatın özellikleridir. Din konusunda tartışmayı terk ederler. Tartışan taraflardan uzak dururlar. Haram ve helal meselelerinde çekişmeyi bırakırlar. Dini bir bütün olarak alıp kabul ederler. Evet. Tartışmanın ben davet yapıyorum. Siz bunu yapabiliyor musunuz? Şunu şunu şunları diyoruz diyen insanlara ehli sünnet ve cemaatı itikadı özelliklerinden cevaplar. Din konusunda tartışmayı terk ederler. Çünkü tartışma Allah Resulü'nün istilahati ve sünnü dinde ikiliğe neden olan bir bidattır diyor. Selefi salihine saygı duyup hürmet Selefi salihinin yolunun en selametli, ilme en uygun, en sağlam ve hikmetli yol olduğuna inanırlar. Ali sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insanların en hayrı sahabeler sahabelerin içinde ismen zikredilen insanlar ve daha sonra tabi'nin ve tebe'yi tabi'nin olduğuna inanırlar. Tevhili terk eder, şeriatın tümüne teslim olurlar, nakli akıldan önce görür, aklı nakli boyun eğdirirler. Evet, eşarilerden de buradan ayrılıyoruz. Eşari, akılla nakil çakıştığında Akıl nakde nakle mukaddemdir, yani üstündür ama akıl akıl olacak derler. Evet, ehli sünnet ve cemaatsa akıl nakilden sonradır. Nakil sürücü akılsa sürülendir demiştir. Hiçbir zaman aklı naklin önüne ne yapmaz geçilmez en önemli özelliklerden bir tanesidir. Evet. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Aynı mesele hakkındaki nasların arasını bulur. Müteşabih olanları muhkemin ışığında anlamaya çalışırlar. Öyleyse olduğu gibi bırakırlar. Onlar salihlerin uyulan örnekleridir. Hakka hidayet eder, doğru yolu gösterirler. Çünkü onlar hak üzere sebat ederler, istikrarlıdırlar. İlim ve ibadeti Allah'a tevekkül ile sebeplere sarılmayı kendilerinde birleştirirler. Dünya için çalışırken dünyaya gönül vermezler. Allah'tan hem korkar hem de hem de ümid eder. İkisinin arasında yaşarlar. Müminlere karşı şefkat ve merhamet gösterirken kafirlere karşı şiddetli ve serttirler. Zamana, mekana, rüzgara, duruma, zenginliğe, fakirliğe göre yön değiştirmezler. Hep istikamet üzerinedirler. Allah onlardan razı olsun. Allah aynı özellikleri bizlere de nasip etsin. Onlar İslam, sünnet, cemaat isimlerinin dışında başka bir isimle kendilerini isimlendirmezler. Sahih akideyi, tevhidi, destoğru dini yaymaya insanlara bunları öğretip irşad etmeye, nasihat etmeye ve onların işleriyle ilgilenmeye çalışırlar. Hiçbir zaman bir fırka, bir parti kurmaya çalışmazlar. Hiçbir zaman Kur'an ve sünneti malzeme yapıp, kendilerine insanları bağlamaya çalışmazlar. Sadece Kur'an ve sahih sünneti, tevhidi anlatmaya ve insanlarla Allah arasında kopan bağları düzeltmeye çalışırlar. Allah o insanların sayısını artırsın. Sözlerinde, itikatlarında, davetlerinde insanların en sabırlılarıdırlar. Evet. Başka tayifelere baktığımızda bunları göremezsiniz. A fırkasını ele alın fırkanın ittifak ettiğiniz meselelerini sayın hep kafayı böyle eğip kaldırdığını görürsünüz ne zaman böyle ittifak etmediğiniz, ihtilaf ettiğiniz bir mesele oldu mu hemen cedele başladığını görürsünüz ama ehli sünnet ve cemaat sabırlıdır, cedele müsaade etmez hemen saldırıya geçmez anlayamadığı yeri tespit edip ona doğruyu anlatmaya çalışır Bilim, amel, davet ve davetin karşısında gelen bela ve musibetlere sabır. İşte parolası budur. Ehl-i sünnet cemaate ve kaynaşmaya çok önem verir. İnsanları buna çağırıp teşvik eder. Ayrılıkları, ihtilafları bir kenara atar ve insanları ondan sakındırır. Allah Şakalbani rahmet etsin. Allah kendisinden razı olsun Çok güzel sözleri var Cemaatle alakalı Bundan 20 sene önce Bir Türkmen kardeş Ben beraber Bu <gülüyor> Tercüme etmişti Bana vermişti onu okumuştu Cemaat kavramıyla alakalı Allah kendisinden razı olsun Çok güzel ifadeleri var Yani ilmin insana getirdiği Güzel ifadeleri var insanların önce tevhitte birleşmesini savunuyor ve daha sonra ayrılanların o tevhid cemaatına gelen insanlardan huy, davranış, tutun artık hangi mesele olursa olsun kopup kendi kendini tasfiye edeceğini anlatıyordu. İşte cemaata ve kaynaşmaya önem verildiğinde insanlar elbette ki içlerinde cemaatçi yapıya sahip olmayan ayrılan oraya monte olamayacak insanların ayrıldığını göreceklerdir. Ve ayrılan ben şundan ayrıldım duran nasıl duruyor aynı meseleden onu hiç düşünmezler. Muhakkak ayrılmada o cemaatin özelliklerine sahip olamama yatar. Ayak uyduramama ama bir itikatta ama bir ahlakta ama başka bir meselede. Ayak uyduramayan kendini oradan ne yapar? Atar ve orada o huzuru duyamaz. Oraya geldi mi bir şey sıkar. ehl sünnet ve cemaatin sahip olduğu bu özellikler çok önemlidir. Öyle insanlar vardır ki şöyle huzurlu bir ortamı koklayamadıklarını, hep böyle bir hareket, cedel ortamını ararlar. Onları böyle bir ortamda tutamazsınız zincirle bağlayın kırar. İlla konuşacak, illa bir şeyler diyeceklerdir. Ama Allah Hücud'un İstilatü Vesselam Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız ya hayır konuşun ya da susun diyor. Evet. Ehl-i Şünnet vel cemaatın itikadı özelliklerinden birisi de Allahu Teala onları birbirlerini kafirlikle fasıklıkla suçlamaktan korunmuştur. Onlar başkaları hakkında ancak bilgiye dayanarak adaletten hükmederler. Bugün öyle zavallılar türemiştir ki aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Kur'an okuyacaklar kıtlıklarından aşağı geçmeyecek. Yaşları genç, hülyaları bozuk. Putatapan müşrikleri bırakıp Müminlerle uğraşacaklar. Okul yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar. Evet. Eh, bugün sanki bu hadisi yaşıyoruz kardeşler. Ne idi Öyle insanlar türedi ki soyatları gezenler, leylekler, yılmazlar <gülüyor> ve hakikaten bunları tanıdığınızda Yaşları genç ve hülyaları bozuk Devamlı fikir değiştiren insanlar Dün birilerinin e, Kuyrukları iken Bugün başkalarının Dün birilerinin sözlerini Yayarken bugün başkalarının Sözlerini yayarlar Aynen Ömer bin Abdülaziz Allah kendisinden razı olsun Kelamcının birisi Gel seninle din konusunda Tartışalım dediğinde ben dinimi biliyorum ve dinimi asla tartışmaya açmam. Kim dinini tartışmaya açarsa çok fikir değiştirir. Sözleri bizim için çok güzel bir nasihat olması gerekir kardeşlerim. Kur'an ve sünnetin bütünlüğüne baktığımızda bu akideyle selef hiçbir zaman iman ediyorum diyen bir insanı hakkında bilgiye sahip olmadığı müddetçe kafirlikle, fasıklıkla itham etmez. Çünkü önce İslam kişinin beraatına, beraatının aslına bakar. Ama dilini tartışmaya açan, Kur'an okuyup gırtlaklarından aşağı geçmeyen, kelamla uğraşan, onun bunun sözleriyle yaldızlı sözler söyleyip kalplerinde müminlere merhamet duymayan tayfeler artık adını siz koyun haricim olur tekfirci mi necdi mi mealci mi artık her neyse bunlarsa yaldızlı sözlerle Allah'ın ayetlerini hem de şu ifadelerle gelerek Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirlerdir veyahut Hüküm Allah'ındır ayetlerini malzeme olarak kullanarak Allah'ın ayetlerine kendi renklerini vererek zayıf imanlı, zayıf bilgili insanların aklını hep karıştırma yoluna giderler. İşte Allahu Teala, ehli sünnet vel cemaati birbirlerini kafirlikle, fasıklıkla suçlamaktan korumuştur onlar başkaları hakkında ancak bilgiye dayanarak ve adaletten hükmederler ve Allah Azze ve Celle hiçbir kavmi uyarıcı yani Resul göndermedikçe azap edici değildir düşünün bu bir ifade geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Aleyküm Selam buyurun tamam. Muaz'ı Yemen'e gönderiyor ona diyor ki ey muaz sen kitap ehli bir kalma gidiyorsun onları Allah'ın birliğine davet et şayet tutarlarsa onlara günde beş vakit namazın olduğunu bildir onu da tutarlarsa onlara zenginden alınıp fakire verilmek üzere zekatın olduğunu emret ve mazlumun ahından sakın çünkü onların Allah arasında perde yoktur diyor bakın oraya giden peygamber mi lazım hangisi sahabe değil mi peygamberin daveti gidiyor demek ki bir yere davet gidiyorsa bu ayetin hükmü de nedir undur yani haricilerin dediği gibi din tamamlandı kemale erdirdi aleyhissalatü vesselam vefat etti eksik hiçbir şey kalmadı ve cehalet mazeret değildir. Bu ancak haricilerin sözleridir. Davet kıyamete kadar bakidir. Ve cehalet umumen mazerettir. Kur'an'da da sünnette de bu deliller vardır ve Kişi suç işleyene kadar beratı asıldır. Yani suçu ispat edilene kadar beratı asıldır. Suçu ispat edilmeyen birine, sen şucusun, bucusun dedi mi bu bir iftiradır? Ve Allah'a iftira eden, konuna iftira edendi cezasını muhakkak ne yapacaktır görecektir. Bu konu üzerinde genişçe duracağız bütün maddeler üzerinde. Yine kardeşlerim, ehli sünnet ver cemaatim özelliklerinden birisi de onlar birbirini severler birbirlerine merhametlidirler aralarında yardımlaşırlar birbirlerinin eksiklerini kapatırlar başkalarıyla dinin kurallarına göre dost ve düşman olurlar sen onların anaları babaları biliyorsa onlara dost olduğunu göremezsin diyor. bunu ayırt derler. Demek ki ehl-i sünnet vel cemaat insanların ahlakça en güzeli, Allah'a itaat ederek kendilerini temizlemeye en çok dikkat edenleridir. Ufku en geniş, en uzak görüşlü, farklı görüşlere en tahammülü kimseler onlardır. Bunun adabını ve usulünü en iyi onlar bilir. Onlar fırkalar arasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kurtuluşu vaat ettiği fırkadır. Aleyküm Selam. Yan tarafa bir soru. E, bu vasfın ekseni ise Kur'an ve sünnete tabi olmaktır. Ve sünnetin getirdiği itikat, ibadet, yol, hal, hareket ve ahlakı kabul edip Müslümanların cemaatinden ayrılmamaktadır. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Selefis Salihin, Allah'ın kitabı ile amel eden, sünnete sımsıkı sarılan kimselerdir. Demek ki selef, Ali sülata ve ehli sünnet ve cemaattan bahsederken kastettiği kimselerdir. Ehl-i Sünnet ve Cemaat da Selefi Salihin ve onların yolundan gidenlerdir. Ehl-i Sünnet Cemaat'ın özel anlamı budur. Bu sebeple bütün bidatçı topluluklar ile hariciler, cehmiler, kaderiler, müteziller, mücciyeler, rafiziler gibi heva ehli ve onların yolundan giden diğer bidatçılar bu mananın dışına çıkar sünnet midatın zıttıdır dedik. Cemaat ise fırkanın zıttıdır. Cemaate sarılma ve tefrikadan takınma bütün Kur'an ve sünnette gelen ifadelerde birçok ifadelerden doludur. Buyurun. Peygamberimizin hanımları yok. Yok kasette yok.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 ateştedir diyor. İşte cemaate sarılma nasıl Allah'ın emri ise tefrikadan sakınma da Allah'ın emridir. Cemaatin zıttı fırkalaşmaktır. Allah Azze ve Celle o gün kimi yüzler ağaracak, kimi yüzler kararacak diyor. Allah o gün yüzü ağaranlardan eylesin. Yüzü kararıp tefrikaya düşen o bidatçılardan bizleri eylemesin. O gün yüzü ağaracak olan ehli sünnet vel cemaattir. Kararacak olan da bidatçılar ve tefrika ehlidir. Kardeşlerim Selefi Salih'in lafzı ehli sünnet vel cemaat kavramıyla eş anlamlıdır. Aynı şekilde onlar ehli eser, ehli hadis, taifeyi i mantıra, fırkay-i <gülüyor> ehli ittiba, ve Kuraba gibi isimlerde kullanılmıştır. Bu isimler kavramlar kitap ve sünnetten alakalı kitaplarda bolca karşımıza gelecektir. Bu kavramları hep ehli sünnet vel cemaatin isimleridir. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. <gülüyor> Allah hakkı hak bilip yaşamayın batılı, batıl bunu toplamdan uzak kalmayı nasip etsin Rabbim o sahabenin öğrendiği gibi dini öğrenmeyi hayatına geçirdiği gibi geçirmeyi ve onların anlattığı gibi anlatmayı ve bunun karşılığında gelen bela ve musibetlere sabrettiği gibi sabretmeyi hepimize nasip etsin bugünkü sohbetimiz inşallah buraya kadar Rabb'im sohbetimizi hayra çevirsin. Anlattığımız doğrular Allah'tan hatalarsa bizim kendi nefsimizden ve şeytanın vesvesesindendir. Subhaneke Allah'a ve ve birhamdike eşfeden la ilahe illa ente estağfurüke ve tuz bilek velhamdülillahi rabbi hakkınızı helal edin. Ee, belki 45 dakika geç oldu. İnşallah bir dahaki haftaya unutmadan yani unutmadan değildi. De hata etmeden aynı saatte görüşürüz. Hepinize selamünaleyküm aleyküm. rahmetullahi ve berekatü.